Latifelerin Çalıştırılması ve Asla Kavuşturulmasının Kısa Tarifi Birçok Sıddıkiyye tarikatının büyükleri, saliklere yolun kolaylaşması için latifelerin zikrini nazarı itibara almışlardır. Nitekim, Heykeli Semedani, Kayyumu Rabbani ve Müceddidi Elfithani, insanın on latifelerden terkiplendiğini tasrih etmiştir. On latifelerden beşi mülk, yani madde aleminden, 5'i de melekut, yani emir alemindendir. Mülk aleminden olan beş latife, nefs, toprak, su, hava ve ateştir. Bunların sultanı, nefs-i natıkadır. Emir aleminden olan beş latife, kalp, ruh, sır, hafa ve ehfadır. Bunların da sultanı ruhtur. İki sultan birbirine aşıktırlar. Cesedin ana rahminde tekmilinden sonra birleşirler. Her nasılsa birleştikten sonra nefs ruha galebe çalmıştır. Ruh ondan kesbi kemal etmek isterken kelepçesine girmiştir. Hafız Şirazi buraya işareten der ki, Akıllı insan kadına mağlubtur. Bundan dolayı ruh asli vatanını unutmuştur. Askerlerinin nuru sönmüş, Nefs de onun memleketi olan kalbi istila ederken kendine bir divan haline getirmiştir. Dilin kabesi puthane olmuştur. Nefs orada kendi hesabına onu kullanır. Daha evvel tecelliye-i ilahiye mahal olan kalp kabesi mağlubluğundan Allah Teala'nın zatî tecelliyelerinden mahrum olmuştur. Yüzü onun aşk ve sevgisinden dünyanın maddesine dönmüştür. Artık onda Allah Teala'nın sevgisi yok olmuştur. Ruhun veziri olan kalp böyle olunca diğer latifeler de tesirinden gaflete girmiş onun gibi olmuşlardır. Şerbet ile şarabı birbirinden fark edemez. Gün geçtikçe kalesi yıkılmış harap bir şehir gibi olur. Nefs gizli, hilesi gizli, habersiz, başı bükülmüş, koma halinde yaşar. Üstadı Kamil'den başka onu emir aleminden haberdar edecek, diğer latifeleri tedavi edecek, zikir kamçısıyla onu uyandıracak hiçbir kuvvet yoktur. Zehirli yemler beden kafesi içinde olan kekliğe öyle esrar vermiş ki uykusundan uyanamaz. Piri tahi, müridi demirciye, kalbi demire, nefsi örse, zikri balyoza benzetmiştir. Mürşidi de Demiri çıkarıp yapmaya, kullanmaya yararlı hale getirecek tarifçi ustaya benzetmiştir. Kalp latifesini kurtarmak ve ruhun eline vermek için mürşidinin emir ve işaretiyle kalbi örsün üzerine koy. Zikir balyozu ile döv. Tediricen tedirijen kalbin masivadan ayrılsın. Ruhun nefsinin pençesinden kurtulsun. Kalp latifesi, üstadın nazarında tamamen tasfiye olunca, üstad diğer latifeleri uyarmak için latife zikrini tebliğ eder. Salik fark etsin etmesin, latifelerin hepsinin çalışması neticesinde beden bilumum zikre dalar. Zikir sultanı beden latifesini istila eder. Latifeler uykudan uyanmış, beden kafesinin kapısını açık bulunca asli vatanlarını hatırlarlar. Bedenden çıkarlar asli vatanlarını kastederek yükselirler. Yükselme başlamadan evvel, göğüsten asabi damarlar, kopup çekildi gibi hissedilir. İşte o anda zikir sultanı, bütün mevcudata hakim olur. Ağaçlar, taşlar, canlı cansız tüm varlıklar, zikir velvelesinden istihrak bulurlar. Düşüş olmazsa latifeler, arş ve arştan üstün olan makamlarına kavuşurlar. Kul o zaman, Allah Teala'nın sıfatları ile vasıflanır. Sıfatı değişir. İstek ve arzuları değişir. Topraktan tasfiye edilmiş platin ve altın olur buyurmuştur. Latifeler nefsten evvel fena bulurlar. Bekabillah olmaları ise nefsle beraber olur. Latifelerin zikri beraber verilir. Ancak kalp üzerinde yedi, Diğerler üzerinde altışar bin sebhanın devri ile tamamlanır. Fakat mürşid bundan başka münasip gördüğü müridinin kabiliyetine göre talim eder.